63, numaralı konu, Mu'ir bin Şube'nin Rüstem'i Allah'a davet etmesi seyf, bin Amire et Tamimi, şeyhlerinden, yani hocalarından rivayet ediyor, iki ordu karşı karşıya geldiklerinde Fars kumandanı Rüstem, İslam kumandanı Saad bin Ebi Vakkas'a bir elçi göndererek onun vasıtasıyla, bana içinizden akıllı, sorularıma cevap verebilecek birisini gönder, demişti, kumandan Saad bin Ebi Vakkas da ona Mu'ir bin Şube'yi gönderdi, Mu'ir, Rüstem'in yanına vardığında Rüstem ona şunu,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 Siddetle karşı çıktılar ve, bu dine girmeyiz, dediler, Allah onları çirkinleştirsin.